...racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ala Resuline ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde Ahkaf suresinin 29. ayet-i kerimesine bir giriş mahiyetinde bazı açıklamalarımız var. Şimdi o ayet Ek açıklamalarla bir mi? Cenab-ı Allah ayet-i kerimenin başında Rasulullahın Resulullah'ın Aleyhissalatu Vesselam şahsında kıyamete kadar gelecek bütün İslam ümmetine önemli bir hususu hatırlatmaktadır. Ayet-i Kerime esas itibariyle Kureş müşriklerine bir azar ve sitem mahiyetindedir. Çünkü bu ayetin devamında olsun daha sonra nasip olursa göreceğimiz cin suresinde olsun. Bunların cinlerin de bir kısmının iman ettiklerini ifade eden buyruklar göreceğiz. Ve Cenab-ı Allah diyor ki bu hatırlatacağı hadise münasebetiyle bakın ey Kureyşliler siz bu kadar zamandır Resulünün tebliğini onun size getirdiği Kur'an'ı benim gönderdiğim onun size getirdiği Kur'an'ı bu kadar zamandır dinleyip durduğunuz halde size hiç etki etmedi, sizi etkilemedi. Fakat cimler ayet kelimeden de anlaşılacağı gibi sadece bir defa, birkaç ayet kelimeyi dinleyerek o Kur'an'ın Allah tarafından gelmiş. Ve daha önce onun bir benzeri olan Musa Aleyhisselatü indirilmiş kitabın bir benzeri olduğunu ve onunla aynı kaynaktan geldiğini, aynı hakikatleri dile getirerek aynı iman ve hayat nizamını kabul etmeye davet ettiğini anlamışlardı. Ayet-i Kerime'yi kısaca hatırlayalım. Estahidübillah diyor ki ve iz sarafna ileyke neferan minel cim. Hatırla ki biz sana cimlerden bir nefer, bir topluluk yönlendirmiştik. Nefer Arapça'da genelde 3 ile 9 kişi arasındadır. Niçin oraya gelmişlerdi biraz sonra anlayacağız. Konuyla alakalı gelmiş rivayetlerden niçin onlar oraya gelmişlerdi Resulullah'ı dinlemek e, durumunda kalmışlardı. Onu göreceğiz. Yes Kur'an O gelenler ne için geldiklerini bir kenara iterek veyahut da görevlerini ifa ederken görev esnasında beklenmedik böyle bir durumla veya belki de arayı bulmak istedikleri bu durumla karşılaştılar. Kur'an'ı dinlediler. Yani Kur'an'ın dinlenmesi gereken şekilde okunduğunu, yani yüksek sesle okunduğunu işitince ve onlar da işitilecek tarzda okunan Kur'an'ın yanında bulununca biri diğerine susun ve dinleyin dedi. Kimse bizim onu dinleyip anlamamızı bozacak herhangi bir hal ve harekette bulunmasın. Ne başkasını bu konuda olumsuz etkilesin ne kendisinin dinlemesini herhangi bir şekilde etkileyecek bir davranış içerisine girmesin. Dinleyin dedi kulağa bırt, kulağı sildi. Fakat kulağa Bu Kur'an okumayı bitirince kulağa bırt, kulağı sildi. Kavimlerini yanına bırt, etkisiyle onları uyarıp korkutmak üzere geri gittiler. Bu ayet-i kerimeden açıkça anlaşıldığı üzere Cinler Resulullah'ı dinlemişler. Bu sarahaten belli. Görmüş de olabilirler. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an bu ayetiyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e durumu haber vermeden önce bilmiyordu. Yani henüz onları görmemişti. Yani onların gelip kendisinin Kur'an okuduğunu fark etmemişti. Şimdi bu hadisenin sebebi yani niye gelip dinlediler? İsa Aleyhisselam'ın nübüvvetinden sonra da cinlerin azgın olanlarının en azından kahinlerle işbirliği yapan ve belki de insanları saptırmakta rol alan iman ehli olmayan Cinlerin ve şeytanların semavattan haber dinledikleri gerek Kur'an-ı Kerim'le gerek hadis-i şeriflerle sabittir. Bu şekilde haber dinlerlerken bir de baktılar ki haber dinlemek üzere semaya doğru, dünya semasına doğru yükselenler üzerine zaman zaman alevli yalın ateşler gönderiyor. Din suresinde bu husus gelecek. Hadis-i şerifte de Peygamber aleyhissalatü diyor ki şeytanlar diyor eliyle işaret etmiş mübarek eliyle bu şekilde biri diğerinin üstüne binerek dünya semasına doğru yükselirler. Bu yükseldikleri sırada meleklerin yeryüzünde cereyan edecek hadiselerle alakalı konuşmalarını işitirler. Bu işittikleri sözlerin sözleri bir ve en üstten işiten en alttakine, o en alttakine, o en alttakine indirir, bildirirler. Fakat onların işitmeleriyle ve bildirmeleriyle birlikte bir de ateşli alevlerle onlara atış yapılır ve kime isabet ediyorsa o alev onu yakar. Bazen bu şeytanlardan birisi dinlediği bir sözü bir alttakine, bir alttakine Ateş alevi kendisini yakmadan önce bildirmiş olabilir. Bu da Allahü Teala'nın takdiri iledir. Onlar o da alttakine indirir. Nihayet insanlardan dostları olan kahine o meleklerden dinledikleri hak bir sözü, bir sözü işbirlikçilik yaptıkları diyelim ifade edilmeyse insanlardan kendileriyle işbirliği halindeki insana bu bir sözü bildirirler. O kahin de meleklerden işitilen o hak söze 9 tane daha yalan katarak insanlara anlatır. O hak söz gerçekleştiği için insanlar da onu görürler ve onu gündem ederler. Genelde medyumlara gidenler de böyle. Medyum öyle genel anlamda ve benzerleri bir şeyler konuşur söyler. O söylediklerinden kendileri bir mana çıkartır. Aa o böyle demişti bakın çıktı der. Peygamber Aleyhisselam da diyor ki o hak bir tane söz çıkınca insanlar da ya filan kahin, filan gün bunun böyle olacağını söylememiş mi diye veya bunun burada olduğunu söylememiş miydi gibi kendileri için kaybolan bir hususu bildiriyor ve öyle çıkınca onun kâhinin marifeti zannediyorlar. Fakat kattığı dokuz yalanın çıkmadığını da kimse hatırına getirmez. Bu da şeytanın ayrı bir şekilde insana verdiği bir gafletin neticesidir. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Selam biliyorsunuz Mekke'de İslam'a davette uzun çileler çıktı. Uzun ve yorucu. Ve bu arada Peygamberliğinin belirli döneminde 8. yılında bazı rivayetlere göre Ebu Talib ve Aişe radıyallahu anh, Hadice radıyallahu anh, hevalidemiz vefat ediyor. Peygamber Efendimiz dolayısıyla bu nübuvvet vazifesinde iki tane büyük dayanağını aynı yakın tarihlerde aynı yılda kaybediyor Dedesi Abdülmuttalip onu Kureyş'e karşı hayatta kaldığı sürece himaye etmişti. Kendisi de zaten Kureyş'in oldukça saygın bir şahsiyetiydi. İman etmemişti. O ayrı bir konu. Fakat hayatının son demine kadar peygamberi himaye etmeyi, onun yanında durmayı ihmal etmedi. Hatice radıyallahu anh validemiz ise vahye mazhar olduğunu söylediği andan itibaren ona iman etmekle birlikte sahip olduğu malını servetini eş olarak her türlü manevi desteğini hiçbir şekilde esirgememiş yüce bir mümine validemiz. Bunları kaybetmek Resulullah'a hem ağır gelmişti hem de Özellikle Kureyş'e karşı kendisini koruyan dedesinin vefatı neticesinde Kureyş'e karşı adeta korumasız kalmıştı. Diğer taraftan Efendimiz davetini Mekke'de daha ileriye götürebileceğinden ümidini kesmişti. Bunun için Mekke'nin de yakın, en yakın Mekke'ye en yakın şehir olan bir nevi Mekke'nin de sayfiyesi durumundaki Taif'e gidip davetini oraya taşımak istedi. Ve orada birileri kardeşlerinden birisi Kureyş'in Cuma okullarından bir kadın ile evli olan ve adları Abdiyalil, Mesud ve Hubeyb adındaki kardeşlerin yanına gidiyor. Bunların babaları Amr bin Umays. Bunların birisi, bu kardeşlerden birisi de Kureşten Cuba hanımlarından bir kadın ile evli. Muhtemelen eşlerinin de Kureşli olması itibariyle o zamanki Arapların geleneğine göre bir akrabalıktan ötürü alaka göstermek, gösterilen alaka daha ileri olması itibariyle onları seçmiş olabilir. Bir diğer sebep ise bunlar zaten aynı zamanda babalarından da gelme bir özellik sebebiyle, o da adeta Taif'in ileri gelenlerinden birisiydi, Tayfin ileri gelen kardeşleriydiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam, bunlara bu kardeşlere peygamber olarak gönderildiğini ve davetini taife kendisine yardımcı olmaları halinde e, taşımak ve burada davetini yapmak istediğini söylüyor. Onlara kavmine karşı kendilerine yardım etmelerini isteyince Onlardan biri eğer Allah seni gerçekten Resul olarak gönderdiyse ben Kabe'nin örtülerini indireyim. Yani böyle büyük bir günah işlemiş olayım. Öyle bir şey yok demek Diğeri Allah senden başka gönderecek kimseyi görmediğini diyor, bulmadığını diyor. Üçüncüleri vallahi seninle ebediyen konuşmayacağım. Çünkü eğer Allah diyor senin dediğin gibi seni göndermiş ise o zaman sana senin söylediğini reddetmek kadar benim için tehlikeli bir şey olmayacak. O için hiç konuşmuyor. Ve eğer sen yalan söylüyorsan benim senin gibi birisiyle ebediyen konuşmamam gerekiyor. Bu kadarla da kalmayarak ayak takımlarını, kölelerini Peygamber Aleyhisselatü eziyet etmek için tahrik ettiler. Onunla alay ettiler. Sonunda Efendimiz Rabia oğullarından Utbe ve Şeybe adındaki iki kişiye ait bir bahçeye sığınmak zorunda kaldı. Aleyhisselatü vesselam biz senin dünürlerinden yani senin kayınbiraderlerinden çok ağır bir sıkıntı çektik dedi. Ondan sonrasında bu bu bahçede şöyle bir dua yaptı. Mümkün mertebe tercüme etmeye çalışalım. Diyor ki Allah'ım gücümün zayıflığından, çaresizliğinden, insanlar nezdinde değersiz kabul edildiğinden ötürü şikayetimi sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi sen mustazafların Rabbisin ve elbette benim de Rabbimsin. Sen benim Rabbimken beni kime bırakıyorsun? Bana sert ve kaba davranacak bir düşmana mı yoksa her şeyiyle benim işlerimi imkanlarımı ellerinde bulunduracak birisine mi bırakıyorsun diyor. Bununla birlikte eğer senin bana bir gazabın yoksa bütün bu sıkıntılara aldırmıyor. Ama yine de senin bana afiyet vermen benim için daha bir rahatlık ve genişliktir. Gazabının, gazabını üzerime indirmenden senin yüzünün nuruna sığınırım. Öfkenin gelip beni bulmasından sana sığınırım. Mazeretimi benden hoşnut oluncaya kadar arz ederim. Senin verdiğin güç olmadan benim hiçbir itaat yapma, yapabilme imkanım yok. Senin bana verdiğin güç olmadan senin hiçbir yasağından uzak durma imkanım yok. Bu sefer onun bu duasını işiten Rabia'nın iki oğlu ona acıdılar. Ve yanlarında Hristiyan bir köleleri vardı, Abdas adında. Ona şöyle bir salkım üzüm al, çünkü Taif özellikle üzüm bağlarıyla meşhur. Bir salkım üzüm al, onu şu tabağa koy, sonra bu adamın önüne git, bırak diyorlar. Köleleri Adas adında aslen biraz sonra geleceği gibi Ninovalı Irak'tan gelmiş. Resulullah Aleyhisselam'ın Vesselam'ın huzuruna önüne bırakınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bismillah dedikten sonra üzümden yemeye başladı. Adas hayretle Efendimizin yüzüne baktı ve vallahi bu sözü bu belde ahalisi bilmiyor, söylemiyor. Yani sen nereden öğrendin, nereden kullanıyorsun bunu, ni niçin kullanıyorsun bunu? Ali Aleyhisselatü Vesselam ona sen nerelisin ey Abdas? Dinin ne? diye sordu. O ben Ninovalı Hıristiyanlardan birisiyim dedi. Bu sefer Nebi aleyhissalatü selam o salih zat Metta oğlu Yunus'un kasabıntısından şehrindensin. Onunla hemşerisin yani diyor. Adas bir daha hayret etti. Sen Metta oğlu Yunus'u nereden biliyorsun diyor. O benim kardeşimdir. O da bir nebiydi. Ben de bir nebiyim diyor. Bu sefer Abdas yerlere eğildi. Efendimizin başını, ayaklarını, ellerini öpmeye başladı. Bu sefer efendilerinin yanına gittiğinde Rabia'nın oğulları neden böyle yaptın ey Adas dediler. O efendim dedi Yeryüzünde bundan daha hayırlı bir kimse yok. Bana ancak bir Nebi'nin bilebileceği bilgiler verdi diyorlar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Sakiflilerin artık yani Taif'teki Sakif kabilesinin Taif'te Sakif kabilesi vardı malum. İman edeceklerinden ümit kesince geri döndü. Batı Nahle denilen yere vardığında geceleyin namaz kılmak üzere kaptı ve bu esnada az önce bahsettiğimiz nasibin lilerden cinlerden bir topluluk geldi. Bu nasibin Bazılarına göre şu anda Türkiye'nin sınırlarında Mardin'in bir ilçesi Musay olduğu söylenir ise de birçoğu Yemen taraflarında bir şehir olduğundan o zaman için söz ederler. Buna sebep o cinler niye oradaydılar? Peygamber Efendimizin gece namaz kılarken... Kuran okumasını işiten o cinler niye oraya gitmişlermiş? Dedik ya İsa Aleyhisselam'dan itibaren ve daha öncesinden cinler semadan haber hırsızlama yapıyorlar ve kahinlere bildiriyorlardı. Bu şekilde onlara yalım, alevli ateşler ile taşlanmaları üzerine yakılmaları üzerine gökten haber almaları oldukça kısıtlandı ve durumdan şikayetçi oldular başkanları iblise kadar şikayetleri ulaşınca İblis bu kesinlikle yeryüzünde meydana gelmiş bir hadiseden ötürüdür dedi Aydıyar yüzünü dolaşın, gruplar halinde onları saldı. Bakın bakalım nerede ne olmuş. İşte bu ayet-i kerimenin sözünü etti cinlerden bir topluluk da, asılbın cinlerinden olan bu topluluk da, Peygamber Aleyhisselatüsselam'ın batna nahlede namaz kılarken, namaz kılarken onun Kur'an okuyuşunu işitiyorlar ve birbirlerine susun, dinleyin dediler. Ve bu şekilde cinler ondan sonra ayet-i kerimenin devamında göreceğimiz gibi gidip kavmini, kavimlerini uyarıyorlar. Bu ayet-i kerimelerden ve Cin Suresi'nden ve başka buyruklardan da gördüğümüz gibi cinler arasında iman edenler var. Cin kelime itibariyle örtü ve perde arkasında olan varlık demek. Görülmeyen varlık kısacası. Karanlık demek. Gözle görülmeyen şeylerin ötesinde yani gözle görülmeyen varlıklar demek. Üstü örtülü yerler demek. Cennet oradan geliyor. Cin kelimesi aynı şekilde oradan İbrahim Aleyhisselam'ın Araf suresinde Allah'a e, Allah'ı arayışı ifade yerindeyse söz konusu edilince فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللّٰي لُرَعَا buyuruluyor buyuruyor. Ee, yani gece onun e, üzerini kaplayınca yani karanlık bastırınca Ha? bir yıldız gördü diye devam ediyor olayı biliyorsunuz işte. Cinler arasında iman edenler var etmeyenler var buradan anlaşılan bu etmeyenler şeytanlardır ve kötülük yaparlar ve buna benzer cinlerin e, insan göremeyeceği varlıklar olduğu gibi yine Kur'an-ı Kerim'in de belirttiği gibi şeytan ve kendi kabilesi, taifesi sizin onları göremeyeceğiniz bir yerden sizi olabilir. Ve buna benzer buyruklar onların bizi gözebildikleri. Fakat buna, bununla birlikte Cenab-ı Allah onlara karşı bizi en azından cinlerin zararlıları, kafirleri için bizi savunmasız bırakmamıştır. Bunun onlara karşı kendimizi savunmanın yolu istiazedir. Ve istiaze mahiyetindeki dualar ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerdir. Bu şekilde biz onlara karşı kendimizi koruruz. Mesela hatta def-i ihtiyaçlarımızı görmek için tuvalete giderken bile Bazılarına göre tuvalete girme duasındaki minel vel kelimeleri bazılarına göre necaset ve pislik anlamında tefsir etmişler, açıklamışlar. Bazıları erkek ve dişi şeytanlar içinde. Bu şekilde istiaze ile biz tuvalete girdiğimiz zaman bu şekilde murdar şeytanlar bizim avretimizi görmezler. Kişinin göremezler. Kişinin eşine yaklaşması halinde bile istiazenin emredilmesinin hikmetleri arasında bunun olduğu da söylenir. Dolayısıyla e, cinler ile alakalı e, kısa ve özlü bilgiler bunlar. Kendi aralarında evlenirler, iman edenleri vardır, fasık olanları vardır. Tıpkı e, Müslümanlar, yani e, biz insanlar arasındaki gibi muhtelif e, sapık kanaatlere sahip olanları vardır, sırat-ı müstakim üzere olanları vardır, vardır, vardır. Yani ancak bizim e, varlık olarak bizim hakkımızda hakim olan bir takım yasalar ile onlar hakkında bir takım yasalar, hakimun geçenli olan yasalar arasında ciddi farklılıklar vardır. Bununla birlikte cinler de biz insanlar gibi tıpkı Allah'a ibadet etmekle mükellefiyet kimli oldukları kesin olarak bilinen bir husustur. Çünkü ait kelime gayet açıktır. Zariyat suresinde ve mehalaktu'l cinne ve'l Ben cinleri de insanları da sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Dolayısıyla onlar için de mükellefiyet mevzu bahisdir. Peki onlara müstakil peygamberler gelmiş midir? onlardan peygamber geldiğine dair hiçbir delil yok. Fakat insanlar arasından gönderilen rasullerin getirdikleri şeriatların cinler için de mükellef olmaları sebebiyle bizler gibi bu açıdan bu noktada onlar için de bağlayıcı olduğu İslam alimlerinin kabul ettikleri bir husustur. <gülüyor> Ayet-i Kerime devam ediyor 30. ayet Kerime cinlerin e, Kur'an'ı dinledikten sonra neler söylediklerini soruyor ifade ediyor. Diyor ki: "Kâlû yâ kavmenâ innâ semi'nâ kitâben unzile min ba'di Musa, musaddıkan limâ bayne yadayhi yehdî ilal hakki ve ilâ tarîqil mustaqîm." Anlaşılıyorum ki bu batnı lahlede efendimizi <gülüyor> dinleyen cinler uyanık, akıllı, müdrik ve aynı zamanda hakikati arama gibi bir endişeye sahip olan cinlermiş. Dediler ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı dinledikten sonra kavimlerine dönüyorlar ve diyorlar ki Ya kavmena Ey kavmimiz inna semina kitaben unzile min ba'din musa. Bizler Musa'dan sonra indirilmiş bir kitap dinledik. Musaddiqan nime beynaya değil. Bu kitap öncekilerden farklı ve ayrı onlara aykırı değil. Aksine kendisinden önce indirilmiş aynı ifade yerindeyse e, kaynaktan vahiyle gelmiş Kendisinden önceki kitapları tasdik eden, doğrulayan bir kitap. Şimdi bizim ile ilgili bir özelliği de Yehdi ile Hakkı. Bu kitap Hakka hidayete ediyor. Hakkı gösteriyor ve götürüyor, ulaştırıyor. Hidayet göstermekten ibaret değildir. Yolu göstermekten ibaret değildir. Ona delalet denilir. Yola delalet etti, yolu gösterdi. Hidayet, o yolun nasıl izleneceğini, nasıl kat edileceğini, hangi imkanlarla o yolun izlenmesi neticesinde istenen hedefe varılacağını da göstermek demektir. Yani kuru bir yol göstermek değil. O yolun aynı zamanda İstenen hedefe ulaşılması için nasıl ve hangi surette izleneceğini de gösteriyor. Yehdi ila'l hak ve ila tariq'il mustakim. Hem hakka hidayet ediyor hem de dosdoğru yola hidayet ediyor. Durum böyle olduğuna göre hemen ifadelerinde ise imanın kendilerine yüklediği sorumluluğun farkına vardıkları için diyorlar ki ya kavmuna ecibû dâ'iyallâh. Kavmüs sizler Allah'a davet eden çağrısını kabul edin. Allah'a çağıranın davetini çağrısını kabul edin ve âminû bihi. Ve Allah'a iman edin veya Allah'a davet eden o kimseye iman edin. Yağfirlâ lekum zunûbekum. Eğer bihideki zamiri Allah'a kabul edersek ait kabul edersek yagfir lekum min zunubikum rahatlıkla anlaşılır. Eğer eminu bihi da'iyallah Resulullah Aleyhisselatü Selam'dır veya kitaptır. O kitaba iman edin yagfir lekum zunubikum buradaki bihideki ona iman edindeki zamir ile o sizin günahlarınızın bağışlar. Zamiri farklı yerlere gider. Farklı yerlere gider. Ama اَمِنُوا بِهِ Deki zamiri, ona iman edin Deki zamiri doğrudan Allah'a kabul edersek دَعِيَ Allah, Allah'ın davetçisine icabet edin Resulullah'a ve Kur'an'a ve O Allah'a iman edin demek olur. O da sizin günahlarınızın bir kısmını o zaman bağışlayacaktır yücir مِنْ عَذَابِ الْاَلِيمِ Ve sizi can yakıcı bir azaptan kurtar. İmanın etkisi sadece burada zikredildiği gibi veya kuru bir mana çıkartacak olursak iman ahirette etkili olur, faydalı olur değildir. En büyük faydası bu olduğu için bu öncelikle zikredilmiştir. Yalın olarak bu zikredilmiştir. İmanın en büyük faydası ahirette görüleceğinden ötürü günahlarınızın bir kısmını bağışlayacak ve sizi can yakıcı bir azaptan söyleyecek, kurtaracaktır. İmanın ahiretteki en büyük faydası gördüğümüz gibi günahların bağışlanmasına. Ve dolaylı olarak, dolayısıyla daha doğrusu bir de can yakıcı azaptan yani cehennem azabından kurtarıcı olmasıdır. Mümin doğrudan cennete gitmese bile günahları sebebiyle cehenneme girecek dahi olsa onun cehenneme girmesi geçici olacaktır. Can yakıcı azaptan bu şekilde kurtulmak mümkün olacaktır. Yani ya hiç uğramadan can yakıcı azaptan kurtarmış olur iman veyahut da neticede kurtarır anlamındadır. Şimdi iman edenlerin mükafatını zikretti. Dedik ki, ahiretteki azab, faydasına imanın temas edildiği, dünyadaki faydasını dünyadaki faydası az önce geçti yedi ile hakka ve ila yani dünya hayatında karşınıza çıkacak olan ister itikadi ister ameli bütün meselelerde size hakkı gösterir ve dost doğru yolu gösterir ve size o yolun nasıl izleneceğini öğretir. Zaten dünyada hakka ulaşmadan sıratı müstakimi izlemeden Ahiretteki bu netice elde edilemez. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede ilk olarak yüzeysel olarak diyelim hatıra geldiği gibi imanın etkisi sadece de öyle bir şey yok. Dünyadayken hayatınızı akidenizi değiştirmeyen bir imanın Doğruya getirmeyen bir imanın ahirette size bir faydası olmaz. İmanın ahirette faydalı olabilmesi için dünyada o iman ışığında hakka ulaşmak ve dost doğru yolu izlemek gerekiyor. Bu bir zorunluluktur. Şimdi iman edenlerin durumu bu. Ya iman etmeyenler bu çağrıyı kabul etmeyenlerin durumu ne? Cinler söylüyor bunu. Ve Cenab-ı Allah cinlerin kendi aralarında ne konuştuklarını bize aktarıyor. Aynı zamanda bu Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Allah tarafından indirilmiş olduğunun ayrı bir delilidir. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu Vesselam dahi bu hadiseden kendisine indirilen bu vahiy üzerine haberdar oluyor. Yani peygamberin bu hadisenin birinci ilgilisi Peygamber Aleyhisselatü okuduğu Kur'an'ın cinler tarafından işitildiğinden ve cinlerin kavimlerine dönüp bu faaliyetleri yaptıklarından haberdar olmuyor. Allah bildirdikten sonra haber alıyor. Dediğimiz gibi bu da Kur'an-ı Kerim'in, dolayısıyla bu dinin Cenab-ı Allah tarafından beşeriyete armağan edildiğinin delillerindendir. وَمَنْ لَا يُجِدَّعِ اللّٰهِ Kureyş'in yaptığı gibi Taiflilerin o esnada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanlarına gitmişken takındıkları bu son derece kaba sert tavır göstererek veya bu kadar sert de olmayarak ama neticede Allah'ın davetçisine icabet etmemek o daveti kabul etmemek durumunda olanların konumu vaziyeti izah ediliyor. Ve men laa yijib Allah. Allah'a davet edenin davetini kabul etmeyenlere gelince, fleyse bir mucizin fil arad. O yer yüzünde Allahı aciz bırakamaz. Yani burada sanılmasın ki Allah İnsanların imanlarına muhtaç olduğu için rasullerini göndermiş, onlara vahiyler indirmiş. Hayır. Bundan dolayı değil. Cenab-ı Allah'ın hiç kimsenin imanına ihtiyacı yoktur. Hiç kimsenin salih ameline ihtiyacı yoktur. i̇timam kutsi bir hadiste biraz uzunca bir bölümünde şöyle deniliyor. Diyor ki: Kullarım hepiniz aranızda en ileri derecede takva sahibi olan birisinin kalbine sahip olup yani o kalp gibi bir kalbe sahip bulup hepiniz Allah'a o kalp seviyesinde, o kalbe sahip olan seviyesinde ibadet etseniz bu benim mülküme bir şey katmaz. Ve ey kullarım diyor. Hepiniz. Aranızdaki en günahkar kimsenin kalbi nasılsa. Öyle bir kalbe sahip olsanız. Ve dolayısıyla haliyle yani. İşleyebildiğiniz kadar küfür, inkar, büyük, küçük günahlar. Hiçbirisini bırakmadan. İstediğiniz kadar işleseniz bile. Bunun bana bir zararı olmaz. Kullarım ortada ne varsa sizin amellerinizdir ve ben bu amellerinizi sizin için tespit ediyorum. Yani karşınıza çıkacak. Onları karşınıza koyacağım. Hatta ben herkesin hesabı budur demeye bile gerek kalmayacak. Herkes kendi amel defterini okuyunca kendi kendisini hesaba çekebilecektir. Ve toplama bakacak kendisinin cennete mi cehenneme mi gideceğini anlayabilecektir. İkra kitab et tefe bi nefsikel hasiba kendi kitabını kendi oku kendin oku kendini hesaba çeken olarak kendin kendine yetersin. Başkasına ihtiyaç yok. İşte burada diyor ki peki Allah'a davet edenin davetini kabul etmeyene etmeyen bilsin ki yeryüzünde Allah'a aciz bırakamaz. Yani Allah onu dilediği zaman hakkındaki kader ve takdiri ne ise, kazası hükmü ne ona uykular. Dünyada azap edecekse eder, istidraç kabilinden ona imkan verecekse verir. Hiç kimse onu aciz bırakamaz. Ve leyse lehu min dunihi evliya ve eğer ona azap getirecek olursa, verecek olursa, Allah'tan başka onun hiç, hiçbir velisi, yardımcısı, dostu da olmayacaktır. Kulaike fi dalâlim mûbîn. Onlar apaçık bir dalalet, bir sapıklık içerisindedir. Bundan sonra Cenab-ı Allah tekrar Kureyş'in şahsında başta inkar edenler olmak üzere beşeriyete bir takım hakikatleri hatırlatarak ya takınmaları gereken durumun ne olması gerektiğini göstermiş oluyor. Diyor ki: Esteainu billah. E velem yara en Allah allazi halaka's semawati vel arda ve lem ya'ya bi qadirin ala Gayba iman etmek özellikle Maddenin ötesinde veya daha doğrusu maddenin ötesini düşünmekte zorlanan ve anlamakta zorlananların en büyük problemidir. Gayba iman edemiyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim onlara gayba iman etmenin yollarını da gösteriyor, delillerini de gösteriyor. Bu ayet-i kerime de bunlardan birisidir. Diyor ki... Gökleri ve yeri yaratıp onları yaratırken de yorulmayanın onları yaratırken yorulmayanın ölüleri diriltmeye kadir olduğunu görmezler bilmezler. Bunu anlamazlar. Bir zamanlar biz yoktuk. Gökler de yoktu. Yer de yoktu. Hiçbir mahlukat yoktu. Ve bunlar var edildi. Yoktan var edildi. Konuyla alakalı uzun tafsilatlı açıklamalar yapılabilir. Fakat anlayan için bu kadarı değil. Yoktan bunca varlığı, bunca nizam süreç içerisinde yaratan Allah bu varlık alemini yok ettikten sonra tekrar ölüleri diriltmeye kadir olamaz mı? Olmaz mı? Kadir değil midir? Bela elbette kadirdir. Niçin? Çünkü innehu kulli şeykâdır. O her şeyi gücü yeten. Bu da tabii bir neticedir. Çünkü bunca varlık alemini yoktan var edebilen bunları yok ettikten sonra tekrar Aynısını veya benzerlerini ha, yeniden var etmeye kadirdir. Bunun anlaşılmayacak bir tarafı yok. Yani ölümden sonra dirilişi ahiret hayatını inkar edebilmek için şu içinde yaşadığımız, gördüğümüz bu varlık alemini inkar etmek gerekiyor. Ve bu inkarın da Doğru ve haklı yerinde olması gerekiyor. Böyle bir şey olmayacağına göre o zaman bunun da en azından mümkün olacağını akıl kabul eder. Kabul etmek zorundadır. Şeriat de mümkün olanı ne yapıyor? Teyit ediyor, destekliyor. Yerine göre akıl da ahiretin zaruri olduğunu, bir zorunluluk olduğunu kabul etmek durumunda olur. Çünkü iman edenlerle etmeyenler adalet yapanlarla zulüm yapanlar, zalimler, mazlumlar, zenginler, fakirler, ellerindeki imkanları başkalarının menfaatine kullanırken, tam aksine, başkalarına zulmetmek ve sürdürmek için kullananlar, hiç vermiyor olacaklar. Kur'an-ı Kerim bunun da sorgulamasını yaptırıyor bizlere. O halde, akılda böyle bir ilahi adaletin yani mükafatlandırılması gerekenin mükafatlandırılması, cezalandırılması gerekenlerin de cezalandırılmasını bir zorunluluk olarak kabul eder. Ve bundan dolayı Ayet-i bir sonraki ayet Kerime de yine ahiret alemiyle alakalı bir manzarayı veya bir tabloyu sunuyor. Ondan sonra ayet kelime, kerime, sonraki ayet-i ile surenin adeta hülasası ve ulaşılacak sonucu bize bildiriyor. Ve <Sessizlik> yevme yu'radu'l-lezîne keferu alen Kafirlerin cehenneme arz edilecekleri gün, Cehennemin kendilerine gösterileceği gün denilecek ki, aleyseha da hak Bu hakkın kendisi değil midir, bir hak değil midir? Halbuki siz dünyadayken yalanlıyordunuz, kabul etmiyordunuz. Halu Gerçekten hak imiş. Rabbimize yemin olsun ki haktır diyecekler. Bu şekilde aynel yakin ile itiraf etmelerine rağmen gördükten sonra aynel yakînle gördüklerini itiraf ettikten sonra dünyada eğer bunu yapmış olsalarda ilmel yakine dayanarak imanları kabul olacak ve böyle bir manzara ile karşılıklaşmayacaklar. Fakat kendilerinde bu ilmin hasıl olması için iman yolunu ve imanın delillerini takip ederek bir neticeye ulaşmadıklarından inkarda direndiler. O zaman da aynı yakın cehennemi görmelerinin azabı görmelerinin ve itiraf etmelerinin kendilerine bir faydası olmayacak ve onlara denilecek ki: Fadhuqul Azab bima tekfurun. Dünyada iken inkar etmeniz, inkar ettiğiniz için haydi azabı tadınız buyurulacak. Şimdi son ayet-i yani 35. ayet kelime bu surenin Ahkaf suresini bu sureden ve adeta Mekke'de Resulullah Aleyhisselam'ın Vesselam'ın çektiği bütün sıkıntılara rağmen zorluklara rağmen o ashabı ile birlikte ondan sonra da onlardan sonra gelecek iman ehlinin benzeri zorluk ve sıkıntılarla karşılaşması neticesinde yapmaları gereken nedir sürdürmeleri gereken nedir takınmaları gereken tutum nedir Bu ayet-i kerime bu manada iman edenlerin bir yol haritası mesabesindedir. Diyor ki Hasb kema sabara ulul azmi min ve la O halde sen de Rasuller arasındaki o azim ve kararlılık sahibi Rasullerin ki ulul azim Rasullerin malum Nuh Aleyhisselam'dan başlayıp Efendimiz'e kadar beş kişi oldukları biliniyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, e, Nuh Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam. O azim sahibi Rasullerin sabrettiği gibi sen de sabret. Yani sen bu yolda yalnız değilsin. Senden önce gelmiş azim sahibi pek çok rasuller de var. Pek çok rasuller de var. Ve <Sessizlik> la Bunlar için çabuk azap gelmesini bekleme ve isteme. Sana düşen o değil. Azap bize ait. Ne zaman verilecek? Nasıl verilecek? Kimlere gelecek? Ne vakit gelecek? O'nu bize bırak. O bizim işimizdir. Onun kaderi bellidir, tayini bellidir. Tayin edilmiştir. Sen onların bir an önce azaba uğratılmaları için acene etme. İçinde yaşadıkları şartların İslam'a ve Müslümanlara son derece ağır ve sıkıntılı zamanlar, haller yaşatması dolayısıyla müminler de bu hakikati düşünerek sabretme yolunu seçmeleri icap eder. Niçin? Ke ennehum yevme yeravne ma yuaduna, lem yelbethu illa sa'aten minlihâ. Niye acele edeceksin ki? İstedikleri kadar diyor uzun yaşasalar bile, devam etseler bile bu hallerinde kendilerine vaat olunan o tehdit olundukları azabı görecekleri zaman ister dünyada ister ahirette fark etmez, ister ölümden itibaren farklı tefsirlere göre kendilerine vaat edilen o günü tehdit olundukları o günü görecekleri vakit o dünyadaki bütün imkanları yaşadıkları uzun süre, kendilerinin ebedi kalacaklarını zannetmeleri, sahip oldukları imkanlar vesaire, iman edenlere eziyetleri, kısacası inkarcılar olarak, iman etmeyenler olarak bütün yaptıkları olumsuzluklar kendilerine ancak dünyada ki bütün hayatları illa min minnehar sadece gündüzün kısa bir anı kısa bir zamanı kalmış gibi gelecek onlara gündüzün kısa bir süresinde kısa bir zamanında kalmış gibi gelecek o kadarını düşünebilecekler. Öyle ya Rabbinin nezdinde bir gün saydığınız bin gün gibidir bile. Yani bu zaman mefhumu, ahiret boyutlarıyla ilgili zaman mefhumu dünyadakinden çok farklı olacağını görüyoruz. Sadece bir gün kalmış, bir gün küçük bir süresi kalmış gibi gelecek onlara. Ondan sonra hem risaletin mahiyeti niteliği izah ediliyor, hem de görevin yerine getirilmesi halinde onunla yetinilmesi gerektiğine işaret olunuyor. Belâ. Yani bu kitap ve senin risaletin olması gerektiği kadar bir teblirdir. Yapılması gereken tebliğ ne kadarsa o kadar olmuştur. Bundan daha ilerisi olmaz. Ve bu yeterlidir. Beşeriyetin hakkı bulup anlaması için bu kadar tebliğ bu kitap senin Risaletin senden sonra gelen senin mirasçıların, peygamber mirasçılarının davetlerini yaşayarak, anlatarak, yazarak, çizerek, konuşarak sürdürmeleri yeterli bir tebliğdir. Yani ey Muhammed sen ve senin yolunun izleyicileri bu hususta kafirlere karşı yapmaları gereken sorumlulukları yapmış oluyorlar. Bu biz insanlar ve mükellefler cihetiyle böyledir. Bir de Kur'an açısından ki buradaki bela Kur'an ve Kur'an'ın muhtevası ile alakalıdır. Kur'an ve Kur'an'ın muhtevası teblir noktasında yapılabilecek en en iyi seviyededir. Bunu da taşıyacak olan başta Resulullah Aleyhisselatü Efendimiz ondan sonra onun kıyamete kadar gelecek olan takipçileridir. Bunlar bu tebliği yapacaklar. Tebliğe rağmen iman etmeyenler ne olacak? فَهَلْ illa al الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ Ayet-i Kerime'nin muhatabı olan ilk muhatabı olan müminlere burada adeta bir emanı var. Yani diyor ki siz tebliğinizi yaptıktan sonra siz tebliğ noktasında üzerinize düşeni yerine getirdikten sonra fasıklardan olmayacağınıza göre siz helak edilmeyeceksiniz. Siz ilahi azapla helak edilmeyeceksiniz. Bu bir emandır. Ondan sonra bir kafirlere bir tarizdir. Kafirlere de diyor ki siz helak edersek, sizi helak edersek Dünyada da, ahirette de haksızca helak etmiş olmayacağız. Çünkü siz fasık kimselerdiniz. Fasık, doğru çizgiden, hak yoldan çıkan kimseye dönüştür. Terimsel olarak Allah'ın haramlarını işleyen kimsedir. Haramlardan küfür de Allah'ın haramı küfre varmadığı sürece fasık mümin olması şartıyla günahkar bir mümindir ifade edilir. Yani günahkarlık müminin imanını ortadan kaldırmaz. Ama günahkar bir mümin olur. Ondan sonrası malum Allah affeder etmez azaplandırmaz. Şefaate mazhar olur olmaz. O ayrı bir konudur. Onu biz bilemeyiz. Fasikim kendisi de bilmez. Ama burada kastedilen helak mevzu bahis olduğu için buradaki fasıklık küfür ile eş anlamlıdır. Biz fasıklar topluluğundan başkasını helak etmeyiz veya fasıklar topluluğundan başkası mı helak edilecektir? Yani kafirlerden başkası mı helak edilir? yalnız kafirler helak edilir anlamında kafirler için bir tehdittir surenin bu sonu ile bundan sonra gelecek olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam suresi Kıtal suresi birbiriyle gerçekten çok yakından iltibardır çünkü sure burada bir tebliğ olduğundan bahsediliyor bu bir yeterli tebliğdir yeterli bir bilgilimdir Bildirilebildiği kadar, olabildiği kadar ilebdilebilecek en büyük bildirim budur. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve beraberindekilerin bu bildiriyi, bu tebliği ulaşması gereken yerlere ulaştırdıklarını ifade etmesi ve nasıl ulaştıracaklarını ifade etmesi açısından bu Mekki olan bu sure ile medeni olan o surenin birbirleriyle çok irtibatlı olduğunu görüyoruz ki inşallah önümüzdeki dersten itibaren de e, o muhteşem sureyi imkanımız olursa yine Rabbimizin lütfedeceği şekilde görmeye, anlamaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Bu mübarek sure de burada nihayete ermiş oluyor. Cenab-ı Allah'a üzerimizdeki lütuf ve nimetlerinden dolayı gerektiği şekliyle hamd etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Buna gücümüzün yetmeyeceğinin de farkındayız. Azımızı çoğumuza kabul etsin diyoruz. Etice itibariyle. Bizi özellikle kitabı ve dini hakkında hem taammüden ve hatta hataen yanlış şeyler söylemekten ve yapmaktan muhafaza buyurması niyaz ederiz. Ancak onun muhafazasıyla bu şekilde korunmak mümkün olduğuna inanıyoruz. Güdü Rabbimiz dualarımızı kabulle qarîn eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma ve selamun alel murselin. rabbil alamin.